7. bölüm Namaz iskatı. Meyit için iskat ve devir. Nurül İzahta ve Tahtavi haşiyesinde ve Halebi ile Dürrul Muhtar'da namazların kazası sonunda Mültekada ve Dürrul Müntekada ve Vikaye'de Dürer'de ve Cevhere'de ve başka kıymetli kitaplarda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 veya yazmış olduğunu bunlara okuması vaciptir. Üzerinde hak bulunmayanın, vasiyet etmesi müstehaptır. Kefaret iskatı için vasiyet eden meyyitin velisi, yani mirasını yerlerine sarf için vasiyet ettiği veya varisi olan kimse, mirasın üçte birinden, her bir vakit namaz için ve vitr namazı için ve kaza edilmesi lazım olan,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 yani 0,73 adet altın lira olmaktadır. Görülüyor ki Hanefi'de bir altın bir senelik oruç kefaretini iskat eder. Ve 48 sene için 48 altın vermek lazım olur. 5 altın ile 4 fakire bir devir yapınca 20 altın verilmiş oluyor. Kaza edilmeleri lazım olan oruçların iskatı yapıldıktan sonra zekâtı için sonra Kurban için birkaç devir yapılır. Bir yemin kefareti için her gün on fakir ve özürsüz bozulup kefaret lazım olan bir günlük oruç kefareti için bir günde altmış fakir lazımdır. Ve bir fakire bir günde yarım sah buğdaydan fazla verilmez. Yani birkaç yemin kefareti bir günde on fakire verilmez. O halde yemin ve oruç kefaretleri için